sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah bizlere cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizi de neslimizi de tevhid ehli insanlardan eylesin. Evet. Bugünkü sohbetimiz devam eden de yani toplumun çöküş sebeplerinden üçüncü dersteyiz. Bugünkü ilk işleyeceğimiz konu ekonomik sebepler. Bireysel ve toplumlar arasındaki ilişkiden doğan ticaret, sosyal davranış türlerinden biridir. Bu nedenle ticaretin ahlaki şartlara uygun olması gerekir. Çünkü ekonomi toplumların denge ve düzeni açısından önemli bir değere sahiptir. Ne zaman ekonomi sağlam temellerin üzerinde ve insanlar ticaretinde dürüst, ahlaklıysa o toplum her zaman defa içinde yaşanmıştır. Ama ne zamanki denge bozulmuştur, o toplumda ne vardır? Kargaşa vardır ve çöküş hızlanmış demektir. Toplumdaki ekonomik düzendeki çöküşün birinci sebebi haksız kazanç, ikinci sebebi faiz, üçüncü sebebi ise ölçü ve tartıda hiledir. Allah Azze ve Celle kitabında bunların üzerinde defalarla durmuş ve sırf bir faizden, ölçüden, tartıdan helak olan kavimleri bizlere ne atmıştır, tek tek bildirmiştir. Toplumu ayakta tutan bilinçtir. Bu bilinç insanların birbirlerinin haklarına tecavüz etmeden saygı ve sevgi çerçevesi içinde yaşamasını sağlar. Onun için dinimiz bize ne demiştir? Müslümanın Müslümana kanı, malı ve namusu nedir? Haraf demiştir. Bizi aldatan bizden değil demiştir. Ve yine bir sahabe gelmiş hanımı Allah Resulü'ne ey Allah'ın Resulü bu alışverişi bilmez ama maalesef alışveriş yapıyor ve insanlar bunun saflığından faydalanarak ne yapıyor? Aldatıyor dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakmış ki onu vazgeçilemiyor. Sen her alışverişten önce aldatma yok. Aldatma yok de ondan sonra ne yap? Alışveriş yap demiştir. Ve o adam da hakikaten ondan sonra hep bu sözü ne yapmıştır? Kullanmıştır. Faize geldiğimizde Türkçemizde faiz olarak kullanılan Arapça ziba kelimesi sözlükte artta, artma, çoğalma, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak ise aynı cinsten iki şeyin birbirinin değeri üzerine şart kılınan ölçü, tartı ve miktar yönünden fazlalığıdır. Mesela belli bir suriye kadar borç olarak verilen bir paranın iadesi zamanında aynı olarak verilmesi gerekir. Ama verilmeyip de karşılıksız fazlalık veriyor veriliyorsa bunun adı nedir? Faizdir ve Allah Azze ve Celle faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların zaten alışveriş de faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Ey inananlar, Allah'tan sakının, İnanmışsanız faizden arta kalan hesaptan vazgeçin. Böyle yapmazsanız, bunun Allah'a ve Peygamber'e karşı açılmış bir savaş olduğunu bil. Bu ayet-i kerime, faiz yiyenlerin hem ahirete yönelik hem de dünya hayatında tehditi var. Ve Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir toplumda zina ve faiz yayılırsa onlar Allah'ın azabını hak etmişlerdir. Şimdi yaşamış olduğumuz toplumda faiz var mı? Alenen var mı? Demek ki Allah'ın rahmeti değil, kazabı. Her tarafta depremler var mı? Var. Birçok felaketler var mı? Var. Devamlı ölüm haberleri var mı? Var. Bunlar Allah'ın azabının neticeleridir. Haca gittiğimde orada birisi anlatmıştı. Medine'de orada bir nehir gibi bir yer ve hakikaten dolu dolu su akıyormuş nehir gibi. Ama ne zaman oralara bankalar kurulmaya başlanmış faizsiz diye ama hep faizli işlemler yapmışlar. Nehir kurulmuş. Su diye hiçbir şeyin olmadığını söylüyorlar. Yine ölçü ve tartı dahiyle toplumsal hayatın güzel bir şekilde devam ettirebilmesi, için en önemli koşul bireylerin birbirlerine tam olarak güveni getirmesi gerekir ki güveni sarsıcı tavır ve davranışlardan toplumları ne yapar? Böler ve parçalar. Toplumda güven ortamı sağlanamadığı takdirde toplumların parçalanıp bölünmeleri kaçınılmazdır. Bu nedenle gayri ahlaki davranışlardan olan hile ticarette olduğu gibi bütün sosyal ilişkilerde hem aklın hem dine ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Ve Allah Azze ve Celle ölçü ve tartıda hile yapanları kınamış, insanlardan kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan ama onlara bir şey ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutanların vay haline demişti. Ve yine Ölçü ve tartıda hile yapan Medyen ve Eyke halkını yeryüzünde bozgunculuk yapmakla eş tutmuş ve onları ne yapmıştır? Sırtına, binaya felak etmiştir. Evet. Allah kendisinden razı olsun. İbn Abbas anlatıyor. Aleyhissalatü Vesselam, Mikyal yani ölçek ve mizan terazi bulunanlara, kullananlara diyor ki, sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Yani çok dikkat edin. Ölçüye, tartıya ne yapın? Dikkat edin. Çünkü geçmiş ümmetler aldıklarında tam verdiklerinde ise hep ne yaparlardı? Eksik ölçerlerdi. Ve bu da onları ne yaptı? Helak etti demiştir. Burada aleyhissalatü vesselam ticaret ahlakındaki önemli prensibe dikkat çekerek ayetteki paralelliği ne yapıyor? Onlara arz ediyor. Dünyaya karşı tamahınız, para kazanma hızınız sizi helaka ne yapmasın? Sürüklemesin diyor. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki idarecinin zulmüyle karşı karşıya kalır. Peki bunlar ne yapmak için ölçüde tarıkta hile yapıyorlardı? Çok kazanma akabinde rahat yaşama değil mi? Aynen. Ama ellerine ne geçiyor? Tam tersi. Ters. Allah onlardan ne yapıyor? Bereketi götürüyor. Sıkıntı, geçim sıkıntısı ve dahası oranın idarecisinin zulmüyle karşı karşıya kalıyor. Evet. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları uyarıyor. Tabi bu dünyadaki daha ceza. Ahiretteki ceza daha bunun yanında nedir? Çok hafif. Evet. Yine toplumun çöküş sebeplerinden birisi kardeşlerim, dünya malına karşı aşırı tamam. Bu da e, dengeyi insanlarda ne yapar? Bozar. Çünkü İslam dini her zaman ölçü dinidir. Ve dengeli yaşamayı öğütler. Dünyadan istifade etmekle beraber ahirete hazırlığı da ne yapar? Devamlı teşvik eder. Yediğin, içtiğin, giydiğin senin için yük. Yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğinse seni ne yapacak? Kurtaracak demiştir. Hep ahirete e, kazanç sağlamayı emretmiş. Ve yine Tevbe suresinin 34-35. ayetinde o dünya malını, altını, katar katar altını, koyunları, malları Allah yoluna değil de kendi nefisleri için biriktirenler var ya o gün onların yanlarından, sağlarından, sollarından ne yapılacak? Bunlarla dağlanacak diyor. Demek ki biriktirilen mal da ne için olacak? Sadece Allah için. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir kıtlık zamanı Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Bahreyn'e cizye almaya gönderiyor. Ee, oradan Ebu Ubeyde birçok mallan gelince Ensar o sesi işitip sabah namazını peygamberle kılıyorlar ve hemen peygamberimizin etrafını sarıyorlar. Allah Resulü tebessüm ediyor ve diyor ki Öyle zannediyorum ki siz Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini yani kervanın sesini işittiniz. Onlar hep birlikte evet Allah Resulü bunun üzerine diyor ki öyleyse sevinin sizi sevindiren şeyi ümit edin. Allah'a yemin olsun sizler için ben fakirlikten asla korkmuyorum. Ben size dünyanın genişlemesinden gelinlik bir kız gibi süslenmesinden korkuyorum sizden öncekilere dünya genişlemişti de, hemen dünya için birbirleriyle boğuşmaya başladılar ve birbirlerini yok ettiler. Genişleyen dünyanın onlar gibi sizi de yok etmesinden korkarımdır. Evet. İnsanlar ne kadar çok dünya malına sahip olursa olsun, dünya malına tamahları o kadar ne yapıyor? Artıyor. Hatta, Allah kendisinden razı olsun. Ömer'in naklettiği bir rivayette Manbukhari Müslüm naklediyor. Bizler diyor, Tevbe suresi büyüklüğünde bir sureyi okur dururduk. Namazımızda da ne yapardık? Kıraat ederdik. Daha sonra bu bize unutturuldu diyor. Tilavetimiz hükmü baki kaldı diyor. Nedir? Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, öbürünü görse, onu da ister. Diğerini görse, onu da ister. Gözünü ancak toprak doyurur. Ayeti de onun içinde var. Diyor. Yani insandaki tamah ne yapmıyor? Bitmiyor. Evet. Aşırı dünya tamahının yol açtığı etkileri geçmiş ümmetlerden örnek vererek açıklayan Aleyhisselatü Vesselam bunlara ilk olarak verdiği örnek hem cimrilik hem de Pintilikten dolayı zekat verilmemesi toplumu helak eden unsurlardan bir tanesidir. Cimrilik Cimrilik her insanın mayasında bulunan fıtri bir hastalıktır. Fars da, cimri kelimesinden gelmiş olan pintilikte hasis manasındadır. Hadis-i şerifte cimrilikle imanın bir kalpte olmayacağı rivayet edilmiştir. Çünkü cimrilikle Allah'ın takdirine razı olmama ve kaderle mücadele anlamı vardır. Cimri kişide bulunan en kötü özellikten birisidir ve cimrilik asla Allah Hindinde razı olunan bir amel bir huy nedir? Değildir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanda bulunan en kötü şey pintilik ve şiddetli korkudur. Yani korkaklıktır buyurmuştur. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam zulümden kaçının çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıktır. Cimrilikten kaçının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri mahvetmiş. Onları birbirlerinin kanlarını dökmeye haramlarını helal saymaya ne yapmıştır? Sevk etmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam cimriliği buhul kelimesi yerine şuh kelimesiyle belirtmiş. Her ne kadar aynı manada olsalar da anlam bakımından aralarındaki farklılığı vardır. Ki Nevevi Şuh'un cimrilikte buhun da daha genel ve daha şiddetli e, cimrilik ve mal hırsında olduğunu zikretmişlerdir. Evet. Ve dikkat ederseniz aşırı dünya tamahından kaynaklandığı için Aleyhisselatü Vesselam cimriliği zulümle birlikte değerlendirmiş. Zulüm neydi? Karanlık. Cimrilikse Mala olan tamahları o toplumu birbirini öldürmeye, mallarını birbirine helal kılmaya kadar ne yapmıştır? Sevk etmiştir. Evet, demek ki birbirini bunlar ne yapıyor? Tetikliyor, cimrilik zulme götürüyor. Yani karanlığa götürüyor. Zekat vermemek de aşırı dünya tamahı ve cimriliğin getirmiş olduğu kötülüklerden bir tanesidir. Şu toplum yüzde doksan Müslüman diyorlar değil mi? Evet. Peki yüzde doksan şu toplum zekat veriyor mu? Hı -hı. Zekat verse bu toplumda fakir, fukara, şu bu kalır mı? Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Ama maalesef toplum zekat nedir bilmiyor ki zekatın hesabını bilsin. Halbuki zekat Allah'ın Müslümanların, zenginlerinin üzerine ne yapmıştır? Hak kılmıştır. Ve İslam'ın beş temel esasından birisi de nedir? Zekattır. Bu beş temel esasından e, yani binanın bir katını yıkarsan Aleykümselam ve Rahmetullah temelini yıkarsan üstüne bina edebilir misin bir şeyi? Hı. Mümkün değil. Öyleyse toplumun çöküş sebeplerinden birisi toplum dengesini koruyan Zenginden aldım, fakire verilen zekatın verilmemesi toplumun çöküş sebeplerinden de nedir? Bir tanesiniz. Hoş geldiniz siz Evet. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın çok önemli bir hadis. Ashabına hitap ederek diyor ki Pintilik kuyundan kaçının. Çünkü sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldu. Şöyle ki bu huy onlara cimriliği emretti. Onlar cimrilleştiler, Sıla'ya rahmi emretti. Sıla'ya rahmi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı emretti. Hemen doğru yoldan çıktılar. Evet. Hepsinin altında yatan pintilik, cimrilik. Akraba bağını neden kesmeyi emreder şeytan? Çünkü gittiğin zaman muhakkak bir masraf yapacaksın, bir hediye alacaksın veya bir şeyler olacak. Gitmeyince o para ne yapacak? ana kaldı ama akraba bağında ne yapacak kesilecek benim en güzel günümde gelmeyeni ben de gitmem acım da gelmeyeni ben de gitmem şeytan ona onu dediktircek buna da bunu dediktircek gidecek halbuki durumu yerinde ise gidecek akraba bağına sıkı tutacak ve akrabasını ne yapacak koruyacak kollayacak ve hem Allah'a karşı bir görev hem de toplumsal bir sorumluluğun gereği Varlıklı insanların ihtiyaç sahiplerine zekatı vermesi fazladır. Ve Bakara suresini okuduğunuzda müminlerin orada hemen girişte vasıfları vardır. Onlar ne yapar? Allah'ın verdiğinden hem yer hem de Allah yoluna infakta bulanlar. Bunlar müminlerin nedir? Vasıflarıdır. Münafıkın suresine bakıyorsunuz. Onların vasıfları nedir? Onlar eli cimridir, sıkıdır. Eşleri de aynıdır vermedikleri gibi, vermeye yeltendiğinde ona da nedir? Manidir diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam cimrilerden bahsederken üzerine savaşta iki zırh giyen gibidir diyor. Ne zaman bir şey vermeye çalışsa, elini kıvırdatsa o üstündeki zırhlar ne yapar? Onu engeller çeker diyor. Yani öyle bir misal veriyor ki Aleyhisselatü Vesselam demek ki insan ölümden nasıl korunmak için çift zırh giyiyorsa mal vermemede de insanı demek ki zırh gibi o cimrilik ne yapıyor? Sıkıyor. Bu da toplumun helakinden. Ve aynı zamanda kardeşlerim zekatın, sadakanın, infakın işlemediği toplumda milletin birbirine karşı haseti, birinin birinin malına karşı nedir? Garezi ve saldırması da ne yapar? Ortaya çıkar ve hatta hırsızlık soygunculuk, tecavüz, gasp, hepsi bunları tetikleyen toplumdaki sosyal dayanışmayı yıkan nedir? Meselelerdir. Ve zenginse adam hiçbir zaman onu ne yapmaz? Minnet duymaz, ona saygı duymaz ve onun malında her zaman gözü olduğu gibi zengin de malını korumak için birçok korumaydı, zaptiydi, bekçiydi ne yapar? Tutar. Halbuki bakın, zekat, sadaka, infak müessesesini çalıştırsa o adamın zaptiye, memur, güvenlik tutmasına gerek var mı? Yok. Çünkü o insan, o toplumda saygın duruma düşecek, herkes onun malının bekçisi olur. Allah'tan kork bu adam, Allah yoluna infak eden, sadakada bulunan, zekatını veren bir insan, akraba bağlarını gözeten bir insan der, Mahiyetindeki her insanda onun malını ne yapar? Korur. Ama vermediğinde nedir? Kargaşa olur. Evet. Telak edilen toplumların etkilerine baktığımızda kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiğine göre, tarihte birçok millet peygamberleri yalanlama, onların getirdiği ilahi nizama uymamaları ve bu nedenle düştükleri çeşitli ahlaki hastalıkları sonucunda hepsi atmıştır, Helak edilmiştir. Ve helak edilen bu toplumlar yaptıkları çirkin davranışlarıyla beraber hep yok olup gitmemişlerdir. Ve daha önceden helak edilen bir toplumun yok edilme nedenleri kendilerden sonra gelen başka toplumlarda da ortaya çıkmış ve onlar da ilahi yasalar gereği yok edilmiş ya da zillete mahkum olmuştur. Yani Mesela bir Eyke, bir Sodom, bir Gomori veyahut bir Lut Aleyhisselam'ın kavminin veyahut Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak olması onların kavmindeki helak oluş sebebi o kavimden helak olup ne yapmamış? Gitmemiş. O gün Peygamberi yalanlayanlar, alay edenler vardı. Onlar helak oldu mu? Oldu. Bugün Peygamberimizden alay edenler var mı? Var. Karikatürünü çizenler var mı? Var. O gün Erkek erkeğe cinsi münasebet yapıp helak olanlar var mı? Var. Bugün, bugün de var. Yani sadece o topluma has bu etkiler nedir? Değil. Onlar onlardan çökmüş ve helak olmuşlar. Kur'an'ın bildirdiği gibi bu fiilleri işleyen toplum da her zaman ne yapar? Helak olur. Kur'an ve sünnette bunların bize bildirilmesi, ee, geçmiş ümmetlerdeki bu pislik de size sirayet eder de sizin toplumunuzda bozulur endişesiyle hep biz ne yapılmışızdır? Uyarılmışızdır. Evet. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helak edilen toplumların yaşadığı yerlerde durup eğlenmeyi, orada vakit geçirmeyi yasaklamıştır. Mesela bir yerde duruyorlar eee hamur yoğuruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki burası helak olan falan kavmin yeri. Hemen burayı ne yapın? Terk edin diyerek orada eyleşmeyi haram kılıyor. Yani hemen topluluk oradan çıkıyor. İşte hamur yoğurduyduk. Hamuru da suyu da dökülmesini ne yapıyor? Emrediyor. Yani o nimetin dahi yenmesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor hamuru devreye yediriliyor ve kazanlar sular. ne yapılıyor? Dökülüyor. Evet. Bu da gösteriyor ki nefislerine zulmedenlerin yurtlarına girerken onların karşı karşıya kaldığı belanın size de gelmesi korkusuyla ağlayarak girin ya da ridağınızı örtün. Hiç olmazsa ağlar gibi yapın diyor. Peki bugün helak olan kavimlerin kitaplarını yazdılar. Filmlerini çektiler çizgi filmlerini yaptılar. Boy boy devamlı gösteriyorlar. Var mı rahatsızlık diye? Var mı etkilenen? Onların neden öldüğünü, ne üzerine öldüğünü adeta bugün filmleştirmişler ve insanların önüne koyuyorlar. Ama maalesef etkilenen insanlar nedir? Çok azdır. Allah bizi hakta, hayırda etkilenenlerden eylesin. Ali sallallahu aleyhi ve yok edilen yerlerde bulunmayı yasakladığı gibi böyle yerlerdeki kaynakların kullanılmasını da yasaklamıştır. İbn Ömer'den gelen rivayette halk Ali sallallahu aleyhi ve birlikte Hicr'de Semud kavminin yurdunda konaklayınca kuyularından su aldılar, onunla hamur yaptılar. Ali sallallahu aleyhi ve suları dökmelerini, hamurlarını develere yem yapmalarını Salih'in devesinin su içtiği kuyulardan su almalarını emretti. Yalış yani, Selatü helak edilen yerdeki suyu dökmesi ve su ile yapılan hamuru insanlara yedirmemesinin nedeni kesin olarak bilinmese de demin de ifade ettiğimiz gibi helak sonucunda oluşan oradaki belanın, musibetin sizlere de bulaşmasında ne yaparım? Korkarım diyorum. Mesela Çernobil faciası diye bir Karadeniz'de bir radyasyon patlamasında bir şey olmuştu. Karadeniz'den ne kadar çay içen birçok şey olan insanların hep o bölgenin kanser olduğunu gördük. Yani oralarda bir bela, bir musibet gelmişse hadis ne diyor? Yemeyin, içmeyin. Oradan ne yapın? Uzak durun. Yani bizi ne yapıyor? Uyarıyor. O uyarıya kulak vermeyenler ne yaptılar? Hep gelen belayla, musibetten uğraşarak onun belasına uğradılar. Yine aleyhissalatü vesselam insanların helak edilen toplumlara benzime endişesiyle o toplumu hep ne yapmıştır? Uyarmıştır. Aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra gelecek insanların geçmiş ümmetlerin özelliklerini taşıyarak helak olmalarından duyduğu endişe ve bu nedenle yapmış olduğu gene anlamlı uyarılar vardır. Ve gelecekten meydana gelecek olan hususi hadislerle ilgili birçok toplumun çöküşüne sebep olan sözleri söylemiş ve bizleri ne yapmıştır uyarmıştır. Ve demiştir ki nefsim elinde olan zata yemin ederim ki sizler kendinizden önceki milletlerin yoluna aynen uyacaksın. Hatta onların yaptığına kulacı kulacına, arşını arşına tıp atıp uyacaksınız. Hatta diyor onlardan birisi daracık diyor keler deliğinden girse muhakkak benim ümmetimden de birisi muhakkak orada ne yapacak girecek. Hatta diyor onlardan birisi anasıyla yol ortasında zina yapsa benim ümmetimden de muhakkak ne yapacak çıkacak diyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Aleyhissalatü Vesselam geçmiş ümmetlerin yolundan gitme endişesiyle bizleri tamamen ne yapıyor? Uyarıyor. Neden? Çünkü bunlar şirk, küfür ve ahlaki çöküş sebepleri olduğu için. Allah Resulü ne diyor? Geçmiş ümmetler diyor, ölen salih insanlara hemen türbeler yaparlar. Yerlerini bayram yerlerine çevirler. Sakın sizler öyle olmayın. Aha oturduğumuz yer. Karşıda türbe var mı? Var. Dinimiz yasaklamıyor mu? Yasak diyor. Peki buraya gelen insanlar Müslüman değil mi? Ne adına geliyorlar? Hep onun yüzü suyu Allah'tan bir şey istemeye. Peki dinimiz bunu yasaklamadı mı? Yasakladı. Bunlar nedir? Hep toplumun fıkhi sebeplerindendir. Ve yine Ali Sallallahu Aleyhi ve ümmetim için en çok korktuğum şey lut kavminin yaptığıdır. Yani eşcinselliktir. Ali anlatıyor, Allah kendisinden razı olsun. Ali Sallallahu Aleyhi ve bir gün ümmetin 15 özelliği işlerse kendisine benabı buyur, iner buyurmuştur. Bunun üzerine ya Resulallah bunlar nelerdir diye sorduklarında bakın Ganimet, yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında kullanılan bir mal haline gelirse. Emanet, kelepir, zekat, ceza kabul edildiği zaman kişi karısına itaat edip anasına karşı geldiği ve arkadaşına iyi davranıp babasına eziyet ettiği, Mescitlere ses, mescitlerde seslerini yükseldiği ve insanlara onların en alçalı reis olduğu şerrinden korkulan kişiye ikram edildiği erkeklerin ipek giydiği şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği ve bu ümmetin sonu evveline lanet ettiği zaman artık kızıl rüzgarı veya yere batışı veyahut sarsıntıyı, depremi Veyahut da kılık değiştirmeyi, suratların değişmesini bekleyin diyor. Bunların hemen hemen hepsi bizde yuhur eden meselelerdenir. Birini evlendireceğinde kızın ilk şartı ayrı ineceksen gelirim. Evlendiklerinde ilk kavga gelin, kaynanan arasında başlıyor. Koca kime itaat ediyor? kocanın mı ayağının altında cennet, yoksa karının mı? Ananın mı cennet ayağının altında, yoksa eşin mi? Hangisinin? O da kadın, o da kadın. Cennet kimin ayağının altında? Peki, erkek kime itaat eder de kimi kırar? Ve, dese, diyelim ki bir tanesi, annesini memnun etti, hanımına ya benimle annem arama girme ya da artık beraber olamayız dese kim kimi kınar? Şuna bak ya. Anasına karısını değişti. Çoluğunu çocuğunu bıraktı derler. Halbuki cennet anaların ayakları altındadır. Evet. Bu da demek ki gösteriyor ki insanların helak olma ve insanların birbirine karşı davranışında iyi olması arkadaşına kendi babasına karşı sert ve kırıcı davranması. Bugün de toplumu hale gelmiş mi? Gelmiş. Yine Ebu Zer'den gelen rivayette kardeşlerim, Ali selamünaleyküm kıyamet yaklaştığında giysiler çoğalır, ticaret artar, mal çoğalır. Mal sahibine malı nedeniyle saygı gösterilir. Fuhuş yayılır. Çocuklar amir durumuna gelir. Kadınların sayısı Erkek nüfusuna karşı artar. İdareci zulmeder. Eksik ölçü ve tartı yapılır. Bir adamın köpek yavrusunu yetiştirmesi gibi kendi çocuğunu yetiştirmesinden daha hoş gelir. Büyüye hürmet, küçüğe merhamet kalkar. Gayrimeşru çocuklar çoğalır. Hatta yol ortasında adam kadına yaklaşır. İnsanlar kalpleri kurt olduğu halde koyun üstüne, postuna bürünürler. O zaman da insanların en iyi görüneni müdahil, kötülükleri gördüğü halde karışmayıp kendi işine bakan olandır. İdarecileriniz hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz cömert kimselerse işlerinizi birbirinize danışmayla hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü hayat altından daha hayırlıdır. Eğer idarecileriniz şerlilerinizden, zenginleriniz cimrilerden ve işleriniz kadınların elindeyse yerin altı üstünden sizin için nedir? Daha hayırlıdır. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda bunların hepsi ne yapıyor? Ruhur etmiş. Yerin altı mı hayırlı şimdi? Üstün. Mesela Maşuk Hoca diye bir hoca vardı. Hacı Bayram'da bilir misiniz? Arapça öğretmeni, kendi çapında alimdir. Eserleri de vardır akide üzerine. Çocuklarını dini üzerine yetiştiremedi. Hepsi de yüksek mevkilerde devlet memuru. Aldılar adamı, karısı da sağ, kadın da dinini ayak uyduramadı. Şu an Çankaya tarafında aklinden da zoru var diyerek bir o huzur evi dedikleri yere yatırdılar. Demir parnaklıklarda. Hani delilere yapılan muamele var ya ondan yapıyorlar. Kendilerine babalarını layık göremediler. Kendine bakacak durumdan düşünce adamın parası var, evleri var ama çocuklarını yetiştiremediği için bir de rapor aldılar. Kendi kendine bakamıyor deyip yatırdılar. Şimdi aynı insanlar bir başkalarına geldiğinde en güzel tavırları takınarak iyilik namına güzel davranışlarda bulunuyorlar mı? Evet. Peki bulunması gereken kimmiş? Babalar. Allah sonumuzu hayırlı eylesin evet. kardeşlerim. Yine çöküş sebeplerinden birisi dünya tamahıdır. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü karanlık gecenin parçaları gibi karışıklıktan önce amellere koşun çünkü öyle olacak ki kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Kafir olarak sabahlayıp mümin olarak akşamlayacak. Onlardan biri dünyanın değersiz bir eşyası karşılığında dinini satacak diyor. Ve dünyalık bir susamdan kaç gram yağ çıkacak onun hesabını bilecek ama dinini ihmal edecek. Evet. Yine Ali silaheti ve her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da maldır Ve yine Ali silaheti ve sizden öncekileri altın ve gümüş paralar helak etti, onlar sizi de helak edecekti. Ve yine Ali silaheti ve sizler diyor ne zaman diyor alışverişte bulunur sığırın kuyruğuna yapışır, ziraata razı olur ve Allah yoluna cihadı terk ederseniz Allah size öyle bir aşağılık damgası verir ki tekrar dininize dönmedikçe o aşağılık damgası sizden alınmaz diyor. Evet. Demek ki dünya tamahı Müslüman toplulukları ne yapacakmış? Helak edecek. Meydana gelecek toplumsal karışıklıklar da toplumun çöküş sebeplerindendir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ümmetim için saptırıcı imamlardan korkarım. Ümmetimin arasına kılıç bir kere girdi mi, artık kıyamet gününe kadar kaldırılmaz. Ümmetimden bir kısım kabileler, müşriklere katılmadıkça, ümmetimden bir kısım kabileler, putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimden 30 tane yalancı çıkacak. Hepsi de kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin mührüyüm, sonuncusuyum ve benden sonra peygamber yok. Ümmetimden bir grup hak üzerinde olmaktan geri durmayacak. Onlara muhalefet edenler onlara asla zarar veremeyecek. Allah'ın kıyamet emri onlar bu haldeyken gelecek. Ve insanlara öyle günler gelecek ki tatil niçin öldürdüğünü öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek. Bugün bakın yeryüzünde bunların tamamı ne yapıyor? Oluyor. Gazeteye bakıyorsun şu kadar adam öldürüldü. Ne için öldürüldü? Hiç. Yani bir tavuk bir adamın arabası inanın insanın canından daha değerli vaziyete ne yaptı? Geldi. Ve öyle bir hale geldi ki insanlar, toplumlardaki liderler, o toplumun tamamen helakını isteyen saptırıcı insanlar olmaya başladı. İşte Suriye'deki bir lider, sırf koltuğunu bırakmamak için kendi kavminin kanını her gün döküyor mu? Yani bu en yakın örneklerden bir tanesi. Hemen hemen nereye bakarsanız bakın, aynı şeyi görmeniz mümkün. Rab'bin bizlere hayır versin. Her türlü kargaşadan uzak olsun. Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ümmetimde günahlar ortaya çıktığında Allahü Teala katından onların hepsini kapsayacağı bir azap verir. <gülüyor> Dedim ki: "O gün insanlar içinde salih kimseler yok mu?" derdi şunu. Aleyhissalatu vesselam: "Evet, var." Onlar ne olacak dediğimde İnsanlara gelen şey onlara da gelecek fakat daha sonra onlar Allah'ın bağışlama ve hoşnutluğuna ne yapacaklar? Ulaşacaklar. Evet, bu da gösteriyor ki bela geldi mi, inanana, küfredene hepsine ne yapacak? Gelecek ama kıyamet günü herkes ameliyle haşt olunacak. Müminler tefrikaya düşüp birbirleriyle savaşacak dini değerlerin az bir menfaat karşılığında satılması, devlet malının zenginler arasında paylaşılması, ehliyetsiz kişilerin idareci olunması, şerinden korunmak için şerli kimselere karşı hürmet, saygı, izzet ve ikramda bulunulması, bütün işkence ve sindirmelere karşı dinin bizlere kadar ulaşmasını sağlayan sahabe ve ondan sonra gelenlere hakaret edilmesi, Dünya malına karşı aşırı tamah gösterilmesi çekememezdik. Emanet, bırakılan malın kelepir kabul edilmesi, zekatın ceza olarak görülmesi, kişinin karısına itaat edip anasına karşı gelmesi, evladın arkadaşıyla iyi geçinip babasına eziyet etmesi, camilerde cami adabına uymaması erkeklerin kendilerine haram kılınanları, kendilerine helal kılmaları, şarkıcı kadınların ve çalgı çalanlarının meşhur olması ve homosoksiyellik, lezbiyen ilişkilerinin bulunması, insanların birbirleriyle lanetleşmesi, içkinin mübah hale getirilmesi, kıyamet yaklaştığında toplumlarda bulunan özelliklerin Hadislerde tek tek anlatılma sebepleridir kardeşlerim. Fuhuş yaygınlaşıyor dikkat ederseniz. Bunun yanında ticaret ve ticaret eşyaları artıyor. Bunun yanında mal biriktirme ne yapıyor? Tamah artıyor. Ve bunun yanında mal sahibine malı için ne atma? Saygı gösterme var. Ve çocuklar amir konumunda kadınlar da itaat Mercindir. İşte bunlar nedir? Hep e, çöküş sebebidir. Ölçü ve tartıda hile yapma ve hayvan besleme, hayvanı besleyip büyütme, yetiştirme, çocuk beslemekten daha önemli hale gelme. Zengin semtlere şöyle bir gidin bakın, sabahları dörtte beşte çıkarlar, köpeklerini gezdirirler. Sokakta bir tane köpek görsen, Hemen alırlar, onları ne yaparlar? Korunma yerleriydi, birçok şeydi. O başıboş köpekleri öldürsen, onlar hakkında hemen ne yaparlar? Yürüyüşe giderler. Ama bakın, e, zina haramdır, Kürtaş haramdır desen, benim bedenim derler. Size ne? İstediğim gibi gayrimeşru ilişkiye girer, istediğim gibi de kendi çocuğumu ne yaparım? Aldırırım, öldürürüm derler. İnsanların ne kadar aşağılık duruma geldiğini görün kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Erkekle kadın yol ortasında alenen zina yapacaktır. Bugün düşünün dolmuşta, otobüste, parkta her yerde alenen insanların sarmaş dolaş her türlü pis ilişkiye girdiğini görüyor musunuz? Uyarsanız takan var mı? Yok. Küçük büyüğe saygı duyuyor mu? Büyük küçüğe merhamet ediyor mu? Müslümanların arasında bile bunu görmeniz nedir? Mümkün değil. İşte bu da toplumsal çöküntünün sebeplerindendir. Bunlar bizim dinimizde teker teker ne yapılmıştır? Ele alınmıştır ki bunlar bizim başımıza gelmesin ve biz de bu çöküntüye ne yapmayalım? Uğramayalım. Ve kardeşlerim bakın tarihte helak olduğu bildirilen toplumlardan birisi Nuh kavmidir. Nuh kavmi adını aldığı kendilerine peygamber olarak gönderilmiş olan Nuh Aleyhisselam'dan almıştır bu ismi. Kavmin özel bir ismi olup olmadığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Bütün kaynaklarda Nuh'un kavmi diye kastedilir. Ve Nuh Aleyhisselam'ın dikkat edin bakın helak sebeplerinden bildirilen ilk bildirilen toplum Nuh Aleyhisselam Ankebut suresinin yanlış hatırlamıyorsam 14. ayetinde 950 sene davet ettiği var. Bakın 950 sene. Bir insanın ömrü en fazla kaç sene yaşadığımız toplumda? 70. 70'e der gitme. 50'sini geçti mi adamda akıl fikir kalmıyor. Kimse itibar etmiyor. Doğru mu? Niye? Emekli oluyor. Gücü gidiyor. Maaşı da götürüyor. Karnının eline veriyor. Bitti. İşte Maşuk Hoca Biraz da böyle kendine bakamaz ayakta duramıyorsa götürüyorlar. Ne yapıyorlar? Huzurevine diye koyuyorlar. Nuh aleyhisselam 950 sene insanları imana ne yapıyor? Davet ediyor. Peki inanan kaç kişi? Çok az kişi. Hatta gelen bazı rivayetlerde 13-14 kişi. Yani bir elin parmakları ne yapmıyor? Geçmiyor. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? Peki o toplum helak oluyor mu? Allah'ın vaadini yani azabını buluyorlar mı? Buluyorlar. Hem de alay ettikleri şey inananları kurtarıyor, öbürlerininse ne yapıyor? Helak olmasına sebep oluyor. Evet. Ve Nuh aleyhisselam'ın kavmine bakın kardeşlerim. O kavmin helak olmasının sebebi neydi? Aşırı gittiler. Muhabbette sevgide ne yaptılar? Aşırı gittiler. Onlara dinini öğreten insanlara muhabbetleri ne yaptı? Aşırı oldu. Onları masumluk sıfatına çıkardılar. Aynen bugün hırsızlığı, tescilli, belamlığı, tescilli, yalancılığı, tescilli insanları toplum ne hale getiriyor? Hangi kesime giderseniz gidin. Bakın cübbeli içeride. Niye içeride? İçeriye girmeden önce bir topluluğun nesiydi bu? Hocasıydı. Peki adamın ne pislikleri çıktı? Hem de hiç hoş olmayan ahlaki zaafları birçok. Hangi kesime giderseniz gidin. Harun Yahya. Herkes televizyondaki şeylerini gösteriyor. Mankenleri alıp çıkıyor. Şarkı dinliyor. Kadınlara boy boy pislikler konuşmalarında İslam'a uygun olmayan şeyler ve bunu ne iş adına yapıyor? Allah adına. İşte İskender Evrenseloğlu e hem anasına hem de kızına ne yapıyor? Tecavüz etmiş. Hala yargılanıyor. Düşün. Hem anasına hem de kızına. İslam'ı kesime bakın. En çok e, zafa düştükleri mesele nedir? Kadın meselesi, fuhuş meselesi, emanete riayet etmemeleri. Yani bir topluluk ki kendilerine dini öğreten, kendilerine liderlik pozisyonunda olan birisini çekip çevirmiyorlarsa, hatalarına mani olmuyorlarsa, münkene mani olmuyorlarsa, o toplumda, onun kavminin battığı gibi ne yapacaktır? Batacaktır. Çünkü muhabbette aşırı gitme artık onu ne yapıyor? İlahlık seviyesine çıkarıveriyor. Ve Müslümanların da en basit düştüğü hatalardan birisi muhabbettedir. Allah Resulü ve Vesselam kişi birini sevdi mi ondaki hataları ne yapmaz? Görmez diyor. Allah Azze ve Celle bizleri hakkı anlatıyor ve Nuh kavminin 950 sene davetle karşı karşıya kaldığını tam açabilsin. Ama neticede o kavim ne yapıyor? Hepsi helak oluyor. Sadece iman edenler kurtuluyor. Onları ilah edilmeyin. Onlar ne diyor? Nuh onlara kıskanıyor. Onlar bizi ne yapıyor? Allah'a daha çok yaklaştırıyor diyorlar ama bu da onların helakına ne yapıyor? Sebep oluyor. Ve i̇bn Abbas'tan gelen nakilde onların resimlerini evlerine asıyorlar. Daha sonraki gelen kavim heykellerini yapıyorlar ve daha sonraki gelen kalmaysa şeytan işte bunlara atalarınızı tapardı bunların yüzü hürmetine Allah'tan bir şeyler isterdi diyerek toplumun helakına ne yapıyorlar sebep oluyorlar. Evet. Demek ki bir toplumun helak edilmesi sadece bir nedenden olmuyor. Bir toplumda zulüm, bozgunculuk, her türlü çirkinlik, yargınlaştığında o toplumda yok olmaya nedir? Mahkumdur. Bütün bunların Nuh kavminde bulunduğundan bahsetmek mümkün. Hatta sabah doğum yapan bir kadının akşam çocuğunu sattığı rivayet edilmektedir. Ancak temel bir neden vardır ki bu da toplumun yok oluşlarını tetikleyen en büyük unsurların zulüm, kargaşa, haddi almaz olmalarındandır. Ve en büyük unsursa Allah'ın koymuş olduğu kuralları bırakıp kendi nefislerine insanların uyması, o toplumun helak sebeplerinden bir tanesidir. Evet. Ayet ve hadislerden anlaşıldığına göre, Nuh, kavm, Nuh kavmine baktığımızda, bunların birincisi, helak olma sebepleri şirk üzerine. Yani, gelen Resulü kabul etmeyip, Gelin ilahlarınızı birleyin. ibadetlerinizde hiçbir şeyi eş koşmayın dediklerinde dediğinde kavmine demiştir. Hayır ve bu nesiri sakın bırakmayın diyerek ona muhalefet etmişlerdir. Birincisi şirktir. İkincisi inatçı ve kibirlidirler. Yani bunda inat etmişlerdir. Üçüncüsü zulüm ve haksızdırlar. Aleyhisselam'ın. Dördüncüsü ise bozgunculukları helak etmiştir. Nuh kavminin helak edilmesiyle alakalı Kur'an'da e, birçok ayet vardır. Ve e, helak edilme meselesine baktığımızda Allah onlara ordu mu göndermiş? Ebabül kuşları mı göndermiş? Ne yapmış? Su. Yerden, gökten şakır şakır yağmurlar, kaynayan sular Yeryüzünde suların yükselmesine ve onların ne yapmasına? Boğulmasına sebep olmuştur. Yani onların devamlı istifade ettikleri doğal gördükleri şeylerden yani bir ordu göndermemiş. Bir suyla onlara ne demiş? Biz daha tepesine kadar kaşarız yüksek yere ama o yüksek yer bile onları ne yapmıştır? Kurtaramamıştır. Evet kardeşler. At kavmine baktığımızda Nuh kavminden sonra gelen bir kavim. Helak olan kavmin izlerini ne yapıyor? Bilen bir kavim. Nuh'un torunu Avsun, oğlu At'tan bu ismi almıştır. Ee, ve Necim suresinin 50, 50. ayetinde Allah daha önce gelen adı yok etti denilmektedir ki At ve Hud ile ilgili olarak Furan'da anılan müşterek olayların birinci At ile ilgili olduğudur. At kavmi Hadramut'tan Yemen'e kadar ulaşan ve bugünkü umman ve Suudi Arabistan devletlerinin sınırları içinde bulunan Ahkaf civarında yaşamışlardır. Yaşadıkları yer kardeşlerin hep bol sulu yeşilliği olan bir yerdi. Dağları, bahçeleri sürü sürü davarları ve yer altında su depoları vardı. Kendilerine ise başka hiçbir millete verilmeyen bir güzellik, boy verilmişti. At kavmi güçlenerek Irak'a kadar uzanan bütün bölgeyi hakimiyetli altına almışlar. Zengin bir toplum olarak yüksek evler ve binalar, sağlam saraylar, kaleler yapmaya önem göstermişler. Kendilerini dünya sevgisine, israfa ve üstünlük duygusuna kaptırmışlardı aralarında zulüm ve haksızlık alıp yürümüştü. Bugün onların yaşadığı yere baktığımızda burada şanlı ve pek güçlü bir medeniyetin yaşamış olduğuna insanlar inanamaz. Neden? Çünkü artık yeşillik gitmiş oralar çöl haline gelmiş. O su altı depoları tamamen ne yapmış? Gitmiş, kurumuş, ıssız bir çöl ve oradan birisi geçmeye dahi ne yapar? Korkacak hale gelmiş. Evet. Ama daha önce oralar neymiş? Gem yeşil, sulak bir vadiymiş. Demek ki Allah'a isyan eden bir topluluğu Allah o hale ne yapar? Getirebilirmiş. At kavminin helak edilme sebeplerine gelince kardeşlerim bundan alakalı Kur'an ve sünnette birçok meseleler gelir. Birincisi onlar gelen peygamberi ne yapmışlardır, yalanlamışlardır, Allah'a eş koşmuşlardır. Birinci sebebi budur. İkincisi ise inatçı ve zorbadırlar, azgındırlar, fesatları artmıştır, halka zulüm etmiştir ve ahireti ne yapmıştır? İnkar etmişlerdir ve bunun neticesinde de kendileri ne yapmıştır? Felak olmuştur. Evet. Onları Allah ne göndermiştir? Korkunç bir kasırga. O da onlara ne yapmıştır? Yetmiştir. Hatta Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne zaman bir e, yağmur, ne zaman bir kasırga gelse ne yapardı? He? Allah Ayşe annemiz diyor ki, e, "Ey Allah'ın Resulü" diyor. Ben diyor senin ne zaman bir yağmur birikse, bulutlar kararsa, toplansa, bir araya gelse yüzünün karardığını, yüzünde korku izi olduğunu görüyorum diyor. Allah Resulü diyor ki ya Ayşe işte diyor bilmez misin diyor ne zaman böyle bir bulut birikse insanlar neşeyle karnaval yemek çevirerek o bulutun altına gitmişler ve Allah da onlara ne yapmıştır oradan? azap indirmiştir diyerek her zaman Allah'ın azabından ne yapmıştır? Korkmuştur. Ama bugün topluluklara bakın güneş hiç çıkmasa bile hiç kimse de en ufak bir rahatsızlık nedir? Yok. Allah Azze ve Celle bizlere hayır ihsan etsin. Toplumların işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Allah Azze ve Celle bizlere, eşimize, neslimize şuur nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah hepimize sadık dostlar nasip etsin. Günah işlediğimizde, günahımıza mani olan, bizleri hakka sevk eden, hayırlı dostlar nasip etsin. İsrailoğullarının helak olduğu gibi, bir münker gördüğünde uyaran, sonra bana ne deyip sırt çeviren, kalpleri birbirine dönen, daha sonra da lanetlenen o topluluklardan Rabbim bizleri eylemesin. Kadına, mala, dünyaya düşkünlerden eylemesin. Asıl nimetin ahiret nimeti olduğunu bilenlerden eylesin. İnşallah haftaya dördüncü ders devam edelim. Çünkü bu hafta yetmeyecek. Azı siz çoğa sayın. Anake, Allahumma ve buhamdike, la ilahe illa ente, ve rabbil Çayımız hazır. Getirin lütfen.